Kavaiülerba 8. Murat Müslihan. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Metin. Ağaçlara ibadet ettiklerinin delili şu hadistir. Ebu Vakit El-Leysi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'la birlikte Huneyne sefere çıkmıştık. O dönemde biz küfürden yeni kurtulmuştuk. Müşriklerin bir ağaçları vardı. Onu tavaf ediyorlar, üzerine silahlarını asıyorlardı. Bu ağaca zatu envat deniliyordu. Biz bunlardan birinin yanından geçerken, ey Allahın Resulü, onlarınki gibi bize de bir zatu envat yap dedik. Resulullah, Allahu Ekber. Sizin söylediğiniz bu söz, İsrailoğullarının Musa'ye söylediği, onların ilahları gibi, bizim için de bir ilah yap sözü gibidir. Araf suresi 138 Ayet Siz. ''Sizden öncekilerin yolunu aynen takip edeceksiniz.'' buyurdu. Tirmizi, Şer, Müşrikler savaşa çıkacakları zaman, zat Envat isminde bir takım ağaçları tavaf edip kılıçlarını asıyorlardı. Bu şekilde yaptıklarında savaşı kazanacaklarına, Allah'ın onlara daha fazla yardım edeceğine inanıyorlardı. Günümüzde ise insanlar gidip ağaçlara çaput asıyorlar. Bunu yaptıklarında kendilerine eş bulacaklarına, ticaretlerinin daha iyi gideceğine veya kazalardan korunacaklarına inanıyorlar. Mekkeli müşriklerle günümüzdekilerin yaptıkları arasında hiçbir fark yoktur. Tek fark, birisinin isminin Arapça, diğerinin ise Türkçe olmasıdır. Hakikat olaraksa ikisi de aynıdır. Müşrikleri bu şirkleri işlemeyi sebepler, müşriklerin şirkleri birbirinden farklı olduğu gibi, onları şirke eten sebepler de birbirinden farklıydı. Müşriklerin şirke düşmelerine sebep olan şeylerden bazıları şunlardır. 1- Taklit Müşriklerden bir grup, babalarını taklit edip, onların yolundan ayrılmadığı için şirke düştü. Müşrikler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için, ''Bu yeni bir din getirmiş, atalarının dinini terk etmiş.'' diyorlardı. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. ''Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın ileri gelenleri, ''Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz onların işlerine uyarız.'' dediler. ''Ben size babalarınızın üzerinde bulunduğu dinden daha doğrusunu getirmişsem.'' deyince onlar, ''Doğrusu biz, sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ediyoruz.'' dediler. Zuhru Suresi 23 ve 24. ayetler. Onlara, müşriklere, ''Allah'ın indirdiğine uyun.'' denildiği zaman onlar, ''Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız.'' dediler.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 Cahil oldukları için şirke düşüp müşrik oldular. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor: Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse, Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona eman ver. Sonra onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu müsamaha, onların bilmeyen bir kabim olmalarından dolayıdır. Tevbe Suresi 6. ayet. Ayetin başında müşriklerden biri senden eman dilerse denmiş. Ayetin sonundaysa onların bilmeyen bir kavim olduğu beyan edilmiştir. Bilmemeleri müşrik diye isimlendirilmelerine engel olmamıştır. Başka bir ayette ise de ki ey cahiller bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz denilmiştir. Zümer suresi 64. ayet Müşrikler peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başkasına ibadet etmesini istiyorlar. Allah'tan başkasına ibadeti emretmek, şirktir. Allah subhanehu ve Teala onlara cahil diyor. Fakat bu, onların müşrik olmalarına ve şirk ahkâmının kendilerine tatbik edilmesine engel olmuyor. 3- Tevil Müşriklerden bazılarının şirke düşmelerinin sebebi ise, yaptıkları batıl tevillerdi. Kendilerince bazı teviller yaparak, Allah'a şirk koşuyorlardı. Kimisi Allah'a yaklaşmak için şirk koşuyor, ve bunu şöyle tevil ediyordu. Biz Allah katında değersiz insanlarız. Ondan dolayı bizim direkt Allah'tan bir şey istememiz doğru olmaz. Biz Allah katında bizden daha değerli olan kimseleri kendimize aracı kılalım. Onlar bizim isteklerimizi Allah'a iletsinler diyorlardı. Dünyada işler bu şekilde yürüdüğü için Allah ile muamelede de bunun böyle olacağını zannetmişler. Bu düşünceleri Yaptıkları yanlış tevilleri onların müşrik olmalarına sebebiyet verdi. Bazılarının tevili ise kaderdi. Kendilerine kaderi delil alarak Allah'a şirk koşuyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah Subhanahu ve Teala kendisi bir şey dilemeden onun olamayacağını defaten belirtir. Müşrikler de buna dayanarak şöyle diyorlardı. Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız Hiçbir şeyde haram kılmazdık. En'am suresi 148. ayet. Burada peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem şunu anlatmak istiyorlar. Allah dilediği için biz şirk koştuk. Bu bizim kaderimizde olan bir şeydir. Ondan dolayı sen bize karışma. 4. Bazıları ise üzerinde oldukları dinin İbrahim'in aleyhisselam dini olduğunu zannediyor ve ondan dolayı üzerinde oldukları şirke devam edip, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem davetine icabet etmiyorlardı. Hatta Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim'in dininden ayrılmış diye eleştiriyorlardı. Sonuç Buraya kadar yazdıklarımızdan şu açıkça anlaşılıyor. İslam, puta, güneşe, aya, taşa veya ağaca ibadet edip, bunu taklit, cehalet, Tevil ve benzeri sebeplerden dolayı yapanları birbirinden ayırmıyor. Her birinin şirki ve kendilerini şirke eden sebepleri birbirinden farklı olmasına rağmen hepsine müşrik deyip şirk ahkamını tatbik ediyor. Bu tıpkı şunun gibidir. Biri bir adamı haksız yere öldürse ve bu şekilde kadının yanına getirilse, kadı ona kısa sükmünü uygular. Adamı öldürmesinin sebebi ister sevmediği için, ister kıskandığı için, isterse de kan davasından dolayı olsun fark etmez. Kadı ona kısas hükmünü uygular. Öldürme sebebinin farklı olması, ona uygulanacak hükmü değiştirmez. Müşrikler de şirk koşarken farklı sebeplerden dolayı şirk koşuyorlardı. Fakat bu, şirkin ismini ve hükümlerini değiştirmemiştir. Muhammed bin Abdülvahhab rahimehullah şöyle der. İslam dininin aslı ve kaidesi iki önemli hususu ihtiva etmektedir. Birincisi, tek olan, ortağı olmayan Allah'a Sübhanehu ve Teala ibadet edip insanları buna davet etmek, dostluğu, velayeti bunun üzerine bina etmek, bunu terk edenleri de tekfir etmektir. İkincisi, Allah'a ibadet hususunda şirkten sakındırmak ve bu hususta sert davranmak, düşmanlığı bundan dolayı yapıp onu, yani şirki işleyenleri tekfir etmektir. Bu sayılan esaslara muhalefet edenler çok çeşitlidir. 1- Bunların muhalefet bakımından en şiddetli olanları, bu hususların hepsine birden muhalefet edenlerdir. 2- Onlardan bazıları ise sadece Allah'a subhanehu ve Teala ibadet eder. Fakat şirki reddetmez ve de şirk işleyenlere düşmanlık göstermez. 3- Onlardan bazıları ise şirk işleyenlere düşmanlık gösterir fakat onları tekfir etmez. 4- Onlardan bir kısmı tevhidi sevmez fakat ona buğz da etmez. 5- Onlardan bir kısmı tevhid ehlini tekfir etti ve bu yaptıklarını salih kimselere sövme olarak isimlendirdi. 6- Onlardan bir kısmı hem şirke buğz etmez hem de onu sevmez. 7- Onlardan bir kısmı şirki bilmez, dolayısıyla inkâr da etmez. 8. Onlardan bir kısmı da tevhidi bilmez ve de inkâr da etmez. 9. Bu kimselerin en tehlikeli olanları ise, tevhidle amel eden, fakat onun kıymetini ve değerini bilmeyen ve de tevhidi terk edenlere buz etmeyen ve onları tekfir etmeyenlerdir. 10. On, onlardan bazıları, Şirki terk eder, onu çirkin görür ve inkâr eder. Fakat şirkin kötülüğünü bilmez ve de şirk ehline düşman olmaz, onları tekfir etmez. Bu sayılan kimselerin hepsi, tevhid dinine muhalefet eden kimselerdir. Şeyh, zikredilen esaslara muhalefet edenler arasında en tehlikeli olanları şöyle anlatıyor. Tevhidi terk edenlere buz etmeyen ve onları tekfir etmeyenlerdir. Abdurrahman bin Hasense ise, Bunlar için şöyle diyor. Bunların misali, kitabın bazısına iman ediyoruz, bazısını ise inkar ediyoruz diyenlerin misali gibidir. Şeyhin böyle demesinin sebebi şudur. Allah subhanehu ve Teala, Kur'an-ı Kerim'de şirkin çeşitlerinin ve nedenlerinin hepsini tafsilatlı bir şekilde anlatmış. Fakat hiçbir arasında ayrım yapmadan hepsine aynı ismi vermiş ve aynı muameleyi yapmıştır. Birileri ise bugün şirkin çeşitleri ve nedenlerine göre şirkin hükümlerini değiştiriyorlar. Abdurrahman bin Hasen'in dediği gibi, bunlar nasların bir kısmına iman edip bir kısmına ise iman etmeyenlerdir. Çünkü Allah ve Resulü şirkin çeşitleri ve sebepleri arasında ayrım yapmıyor. Zat'u Envat hadisi. Zat'u Envat hadisinin metnini ve konumuzla alakalı olan kısmını yukarıda zikrettik. Özellikle günümüzde bazıları bu hadisi kendilerine delil alarak büyük şirkte cehaletin mazeret olduğunu savunuyorlar. Ondan dolayı inşallah kısaca bu konuya değineceğiz. Konuya girmeden öncelikle şu iki maddeyi çok iyi bilmemiz gerekir. Bir, İslam'da naslar muhkem ve müteşabi olmak üzere iki kısma ayrılır. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. O sana kitabı indirendir. Onun...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 A'le İmran suresi 7. ayet. Ayette Allah Subhanahu ve Teala açık bir şekilde nasların iki kısmı olduğunu ve kalplerinde eğrilik olanların fitne çıkarmak ve olmadık yorumları yapmak için müteşabih olanlara tabi olduğunu söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Sizler Kur'an'ın müteşabihine uyanları gördüğünüzde biliniz ki onlar Allah'ın ayette isimlendirdikleridir ve onlardan sakının Müslim. Hadisten açıkça anlaşılıyor ki müteşabih naslara tabi olanlar kendilerinden sakınılması gereken kimselerdir. Çünkü onlar müteşabih'e sarılıp fitne ve fesat çıkarıp insanların kafasını karıştırırlar. Muhkem ve müteşabih nedir? Muhkem lügatte ihkam kökünden gelip sağlamlaştırmak anlamındadır. İstilahta muhakkik alimler muhkemi şöyle tarif etmişler. Lügat, siyak, sibak ve nüzul sebebi itibariyle tek bir anlama gelen ve her bakanın kendisinden aynı şeyi anladığıdır. İmam Bağavi rahimehullah tefsirinde muhkem için şöyle der. Muhkem denmesinin nedeni kelimenin ihkam kökünden gelmesidir. Muhkem ayetler öyle sağlamlaştırılmıştır ki Açıklığı ve anlaşılırlığı nedeniyle, insanların bu ayetlerde tasarrufta bulunması, bu ayetlerde tasarrufta bulunması men edilmiştir. Müteşabih, birden fazla anlama gelen, her bakanın kendisinden farklı bir şey anlayabileceği naslardır. 2- müteşabih naslar, muhkem nasların ışığında anlaşılması gerekir. Aksi takdirde ortaya çok yanlış sonuçlar çıkar. Çünkü her grup, her taife, Kur'an ve sünnetten kendi inancını destekleyecek bir takım müteşabih deliller bulabilir. Bu delillere yapışarak kendilerinin hak üzere olduklarını savunabilirler. Fakat müteşabih delilleri muhkem deliller ışığında anlasalar, hiç de düşündükleri gibi olmadığı açıkça anlaşılacaktır. İnsanlar müteşabih nasları tek başına anlayınca veya anlamak isteyince, İslam'a aykırı bir takım hükümler ortaya çıkıyor. İslam'a aykırı hükümler çıkarmamak için bu konuyu çok iyi bilmemiz gerekir. Bir örnek vererek konunun önemini açıklayalım. Necran Hristiyanları, Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip, İsa'nın aleyhisselam durumunu sordular. Allah Resulü, onun ilah olmadığını, Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu söyleyince itiraz ettiler ve Kur'an'dan bazı ayetleri delil göstererek, İsa'nın aleyhisselam ilah olduğu,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 Bu birden fazla anlama gelen müteşabih bir nas'tır. İsa aleyhisselam hakkında olan muhkem naslara dönüldüğünde İsa'nın Allah'ın kulu ve elçisi olduğu açıkça anlaşılacaktır. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor: "Mesih de Allah'a yakın meleklerde Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki o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 senin bana emrettiğin dışında bir şey söylemedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit oldum. Beni öldürdüğün zaman da onları sen gözetiyordun. Sen her şeye şahitsin. Maide suresi 116 ve 117. ayetler Müteşabih naslar, muhkem nasların ışığında anlaşılmadığında ne kadar vahim sonuçlar çıkıyor, açıkça anlaşılıyor. Ondan dolayı bu konu çok önemlidir. Büyük şirkte cehalet mazeret midir?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 biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Ya da, bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Bizse onlardan sonra gelme bilirsiniz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz için. Araf suresi 172 ve 173. ayetler. Dikkat edilirse, Allah subhanehu ve Teala insanlar, biz bundan habersizlik veya biz atalarımıza tabiydik diyerek şirk koşmasınlar diye, insanlardan söz almıştır. Allah, insanlar şirk koşarken, bir cahillik demesinler diye, insanlardan söz almış. Bugün birileri ise, bunlar cahil oldukları için müşrik olmaz diyorlar. Ne tuhaf değil mi? Ayrıca muhkem nasların birçoğunda, Allah subhanehu ve Teala şirki affetmeyeceğini, şirk koşanın yaptıklarının boşa gideceğini, ve ebedi cehennemde kalacağı defaten zikreder. Allah subhanehu ve Teala Şöyle buyuruyor. Gerçekten Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanıysa, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. Nisa Suresi 48. Ayet Andolsun sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi. Eğer şirk koşarsan, elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun. Zümer Suresi 65. Ayet Kim Allah'a şirk koşarsa, muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı yoktur. Maide Suresi 72. Ayet Bu ayetlere bakıldığında, Allah'ın şirki affetmediği açıkça anlaşılır. Fakat kalbinde eğrilik bulunanlar, bunun gibi muhkem nasları bırakıp, Müteşabih naslara yapışarak büyük şirkte cehaletin mazeret olduğunu, Allah'ın onları affedeceğini savunuyorlar. Bu konuda dayandıkları birçok delil vardır. Bu delillerden bir tanesi de Zat'u Envat hadisidir. Bu hadise dayanarak diyorlar ki, bu sahabeler şirk koştu. Allah Resulü de onları tekfir etmedi. Demek ki büyük şirkte cehalet mazerettir. Yukarıda zikrettiğimiz naslarda Allah subhanehu ve Teala kesin bir şekilde şirki affetmediğini ve hatta müşriklerin cahil olduklarından dolayı şirk koştuklarını görmüştük. Bunlarsa şimdi bu hadiste bütün muhkem naslarının hükmünü iptal ederek büyük şirkte cehalet mazeret diyorlar. Oysa bu hadisin doğru anlaşılması için muhkem nasların ışığında anlaşılması gerekir. Muhkem nasların hiçbirinde, Allah subhanehu ve Teala büyük şirkte cehaletin mazeret olduğunu belirtmemiştir. 2- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu talepte bulunanların kafir olup olmadığına değinmemiştir. Sadece onlara düşüncelerinin yanlış olduğunu söyleyip, onları bu konuda uyarmıştır. Onlar da bu uyarıdan sonra, bu taleplerinden vazgeçmişler. Normalde bu hadisten çıksa çıksa, ancak şu hüküm çıkar. Bir Müslüman şirk koşmak istediğinde uyarıldığı esnada tevbe edip Allah'a yönelirse, onun üzerinde bir şey yoktur. Fakat buradan, bunlar şirk koştu, Allah Resulü de onları tekfir etmedi. Ondan dolayı büyük şirkte cehalet mazerettir demek, zorlama yorumlardan başka bir şey değildir. 3- Birine cahil demek, onun kafir olmadığı anlamına gelmez. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz? Zümer suresi 64. ayet. Bu ayete dayanıp, Allah kendisinden başkasına ibadet etmeyi emredenlere cahil dedi. Fakat onları tekfir etmedi mi diyeceğiz? Hayır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyi emreden müşriktir. Bir insan hem cahil hem de müşrik olabilir. İsrailoğulları, ey Musa! Onların kendilerine ait ilahları olduğu gibi, sen de bize ait bir ilah yapsana dediler. Musa şöyle dedi: Şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz. Bunlara göre, Allah'a çocuk nispet eden, puta tapan, Allah'ın tautun kulları diye isimlendirdiği İsrail oğullarının kafir olmamaları gerekir. Çünkü Musa aleyhisselam onlara cahil demiş, onlara kafir dememiş. Eğer İsrail oğulları da müşrik değilse, o zaman dünyada müşrik olan kimse yoktur. Herkes Müslümandır. Bu iddiada bulunanlar, günümüzdeki müşrik kardeşlerini kurtarmak için, bazen Allah'a, bazen peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem, bazen de sahabeye iftira atıyorlar. Kendi yakınlarını kurtarmak için, Allah'a, Resulüne ve sahabesine iftira atanlara, Allah'ın şu ayetini okuyoruz. Size de, Allah'ın dışında ibadet ettiklerinize de yazıklar olsun. Akıllanmayacak mısınız? 4. Bu sahabeler, peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyin olup olmayacağını sormuşlar. Gerçekten bunun yapılabileceğine itikad etmemişlerdi. Şayet itikad etmiş olsalardı, peygamberimize sormadan gidip tavaf edip kılıçlarına sarlardı. Peygambere sordular, o da bunun yanlış olduğunu söyleyince, onlar da hiç itiraz etmeden bu düşüncelerinden vazgeçtiler. Sahabelerin bu talebi büyük şirk olsa bile onlar bu şirki işlememiştir. Kötü bir şeye niyet edip sonra bunu kendi rızasıyla Allah korkusundan dolayı terk eden günah kazanmaz. 5- Bir kimsenin Allah'tan başka kimsenin gücünün yetmediği yerde birinden bir şey istemesi büyük şirktir. Fakat kişinin Allah'tan istemekle birlikte birini vasıta kılması büyük şirk değildir. Sadece Allah'ın vesile kılmadığı şeyi vesile kıldığı için küçük şirk olmuş olur. Bu sahabeler direkt o ağaçlardan bereket istememişler. O ağaçlar vesilesiyle Allah'ın onlara bereket vereceğine ve daha fazla yardım edeceğine inanmışlar. Bu da zaten büyük şirk değildir. Örneğin bir adam muska taksa fayda ve zararı direkt ondan beklese bu büyük şirktir. Fakat fayda ve zararı Allah'tan bekler. Muskanın sabuna vesile olduğuna inanırsa bu büyük şirk olmaz. Bu sahibine büyük şirke götürebilecek olan küçük şirktir. İbn Teymiye, İmam Suyuti, İmam Şatibi rahimehullah gibi birçok alim bunu kâfirlere benzeme babı altında ele almıştır. 6. Hadisten de açıkça anlaşıldığı gibi bu sahabeler henüz yeni Müslüman olmuşlar, yeni Müslüman oldukları için, İslam'ın bütün hükümlerini bilmemeleri normaldir. Hayatının tamamında şirk olan insanları alıp, buna kıyas etmek, batıl bir kıyas olmuş olur. Muhkem nasları bırakıp, müteşabih naslara sarılmak olur. Bu da kalbinde ehlilik olanların tutumudur. Sonuç olarak, bu hadis, hiçbir şekilde büyük şirkte cehaletin mazeret olduğuna işaret etmez. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı, tevhid derslerinin 27. sayısında yayınlanmıştır.